Açık Radyo Açık Dergin'in yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta e, konuğumuz Çıplak Ayaklar Kumpanyası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İsterseniz siz kendinizi tanıtın. Ondan sonra kısaca Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın oluşumuyla başlayayım. Merhaba, ben Aslı. Aslı Öztürk Çıplak Ayaklar Kumpanyası'ndan. 2003 yılından beri Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın bir parçasıyım. Aynı zamanda Mimar Sınav Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Merhaba, ben de Mihran. Ben de Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın kurucularındayım ve bugüne kadar hayatımda en uzun süren <gülüyor> olay. Ee, burada konuşuyor olmak şu anda çok enteresan. Çünkü e, çok uzun sürede açık rada çıplak ayaklarla dans programını devam ettirdiğim evet. için sanki kendi programındayım gibi hissediyorum. <gülüyor> Rahat ol, bağımsal programı da herkesin programı. Misafirsin. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Bu kadar. Ben Melih Kraç Ben de yaklaşık 2010'dan sonra çıplak ayaklarla birlikte çalışmaya Devam ediyorum hala. Ben de dansçıyım. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi'nde bir mesleğim var, araştırma görevlisiyim dans bölümünde. Bu kadar. Kaç hangi yıldan biri var? Çıplak Hayatlar bildiğim en eski dans topluluğu herhalde. <gülüyor> yani 2003'ten biri var. Hala aktif ve evet. 2003'ten biri var. Ben 2001'de Mimar Sinan'dan mezun oldum. Benim arkamdan aslında sen 2002'de mezun Aynen. oldun. Duygu benden önce bizden 2000'de mezun oldu demek ki. Aslında 2000'lerin başında böyle zaten birbiriyle iyi anlaşan, beraber küçük projeler yapan ve beraber üretmek isteyen e, alanda killer yan yana geldiğimiz... Çatı'nın e, kuruluşu falan da aynı zamanlara denk çatı... geliyor. Biraz daha sonra galiba. Galiba... Çok az sonra mı ya da aynı dönemler olabilir emin değilim ama biz, Be beşten sonra 2005-2006 evet, belki. Dans buluşma da hani hmm. aslında mekanda onların hepsi bu 2000-2001 o hmm. döneme tekabül ediyor. Ee, Bizde aslında 2003'te e, ilk yan yana böyle bir ekip olarak çıplaklar kompensor olarak yanına gelişimiz Vay Inchu Chima neden diye bir gösteriydi. Ben böyle biraz Şafak Uysal vardı Melis Tuzcuoğlu vardı beraber bir gösteri yaptık ve o gösteriden sonra da bir süre çalışmalarımızı böyle dans buluşmada yaptığımız ama biraz proje topluluğu gibiydik yani sanki bugünlere gelecek gibi değil de yan yana gelelim bir gösteri yapalım ee, birisini yurt dışından davet edelim çünkü bir yandan da biz de kendimiz yurt dışındaydık hı hı. aslında ben Fransa'daydım Aslı Fransa'ya gitmişti. Böyle bir duygu Greenpeace gemisindeydi. Böyle gitmeli gelmeli ama yan yana geldikçe bir şey üreten, bir festivaller yapan bir girizgahımız oldu. Mekanla beraber de 2007'de daha sabitlendiğini, oldu. yerleşik olduğunu söyleyebilirim. Peki 2007'ye kadar yani 2003'lerden ya da 2001'den başlayarak kurumsuz bir formal bir yapınız var mıydı? Yani tüzel kişilik miydiniz bir şekilde yoksa sadece bir proje topluluğu bir araya gelmiş bir ekip miydi? ...evet yani 2007'ye kadar bizim böyle bir e, iç sorumluluğumuz olmadığı için resmi... ...ancak Taksim sahnesini git kirala hmm. hani m, böyle m, bir evet kurumsal bir yapımız yoktu. Bir, e, bir konsolosluğa gidiyorduk, e, Hollanda konsolosundan e, destek istemiştik... Onla iki koreograf getirmiştik, Diana L. Schott ve Frank Handeler... ...onlarla bir iş yapmıştık... E, ...bir minik bir festival düzenlemiştik. Hı hı. Böyle biraz <gülüyor> sanki... ...bir... ...bir topluluk... ...aşamalarından geçmiştik... ...ve geldiğimiz noktada da bir mekanımız olmazsa... ...artık sanki dağılacak gibiydik. Ve... ...2007'de biraz şart da aslında artık zorlanıyorduk prova yapmakta alan Hı -hı. bulmakta en temel çalışmakta ente'nin problemlerden birisi de oydu değil mi tabii, o sıralarda tabii. çünkü yoğun bir dans sahnesi vardı aslında 2005-2007 o yıllarda 2000'in ikinci evet. yarısı evet dans adına bence 2000'ler e çok bereketliydi. Evet. Yani sürekli bir şey oluyordu. Biz de o ivminin içindeydik, ve başındaydık. Hani... Ciddi bir komünite vardı ve siz de o komünitenin odaklarından bir tanesini iddiniz. Yani sizin Hı -hı. hani başka bir dans kampanyası gibi değil de böyle bir, bir açık bir, bir, bir, bir misyonu olan bir şey gibi algılıyorum ben çıplak hayatlar yapıyorum. Yani her zaman dersler, provalar, ortak çalışmalar, kolitif yapıya şey açık bir yapı gibi. Hı -hı. Doğru mu? Evet ya aslında şöyle oldu mezun olduktan sonra çağdaş dans bölümünden o zamanki adıyla modern dans bölümü çok fazla imkanınız yok eğer sahnede olmak istiyorsanız üretmek istiyorsanız kendi imkanlarınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor biz iyi bir gruptuk birbirini destekleyen birbirinin üretimini destekleyen ve sahnede olmayı çok isteyen. Ee, aslında böyle bir misyonumuz olsun diye başlamadık. Sadece kendimizi sanatsal olarak var edebilmek ve mesleğimizi icra edebilmek için çıktığımız yolculukta her şey birbirini besleyerek e, devam etti. Evet yani dansçılık yapmak istiyoruz ama dans edebileceğimiz bir yer yoktu. Hı hı. Ama belki bir koreografi deneyimimiz de yoktu. Tamam yurt, ben de Fransa'daydım hepimiz bir yerlere gidiyorduk ama birisini davet edelim o bize koreografi yapsın ya da hani hepimizin küçük küçük işleri vardı belki bir saatlik oyun yapamıyorduk ama 15 dakika bir şeyimiz 5 dakika onları birleştirerek uzun süre kelimeler adlı bir gösterimiz oldu aslında bir ihtiyaçtı bizim için çünkü belliydi üretim arzusu içinde olduğumuz hı hı. ve 23-22 yaşlarındaydık ve dans etmek istiyorduk ve bize birisi gelin dans edin demeyeceği belliydi o dönemde o yüzden de galiba onun peşindeydik bizde ...hem birbirimizin işlerini de var olduk... Hı hı. ...ya da üretilmesi için prodüksiyonunu sağladık... ...ya da işte yurt dışından birilerini getirip... ...beraber bize bir iş yapılması... ...zaten o birilerini getirip bize iş yapılmaya başlanınca... ...bir topluluk hissiyatı da... ...bir repertuar da oluşmaya başladı gibi oldu... ...ama gelinen noktada bence bir mekanımız olmasaydı... ...bugün olamayabilirdik... ...başka bir şeyler hı hı. olurdu ama... ...çünkü 2007'den sonra bence çok fazla şey değişti olumlu olarak açıkçası topluluk adına. Hı. Yani mekanın olması aslında bir, bir araya gelmeyi sağlıyor. kolektif yapıyı da genişletiyor galiba. Yani herkes destek oluyor bir takım şeylere. Birlikte çalışılıyor, birlikte yapılıyor, tamir ediliyor. Mekan birlikte kazanılıyor aslında biz. Tabii yani içerisinde. kesinlikle bir sürü farklı disiplinden sanatçıya da ev sahipliği yaptığı mekan... Hı. ...mutfak sohbetleri çok meşhur durur... ...Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nda... ...mutfaktaki buluşmalar... ...onun dışında düzenli ders verebilme... ...atölyeler yapabilme imkanı sağladı bize. Bu evet. şekilde de aslında... ...bence alana çok ciddi bir şekilde... ...seyirci, dans seyircisi de... ...oluşturulması başlandı. Belki şunu söyleyebiliriz... Yani ...bu dans edebilme ihtiyacı... ...bir süre sonra gösteri yapabilme... ...ihtiyacına da evrildi. Hı -hı. Ve biz... 6 sezon stüdyomuzu bir gösteri mekanına dönüştürdük ve orada kendi oyunlarımızı arka arkaya oynayabilme lüksü oluştu. Evet, hani lüksünü oluşturduk. Çünkü bir gösteri hazırlıyorsun, oynuyorsun sonra 3 ay, 5 ay tekrar oynayamıyorsun ve birçok oyunumuzu kontrol balık değilsin ki Ters Okyanus arka arkaya icra edebilme ve Aa, bir daha ne zaman gösteri var? E, gelecek ay var diyebilme yetisine ulaştık. Ama hem bir yerden sonra bir mekan işletmecisi de galiba Hı. olmak istemedik. Ve Beyoğlu'nun Kadıköy'e taşınması ya da bir sürü başka stüdyo kendi farklı dönemlerinden de geçtiği için oradan vazgeçtik bir süre sonra. Yani bir gösteri mekanı olmasından vazgeçtiniz. Stüdyo hala devam ediyor. Tabii. Tabii tabii. Evet. Belki Melih sen o 2010'da girdiğin dönemden belki nasıl, <gülüyor> nereye evrildiği söyleyebilirsin o gösteriyi. Yani ki. bence bugün işte bağımsızdan sanatçılarına baktığımız zaman en büyük sorunun mekan problemi olduğunu görüyoruz. O yüzden 2007'den bu yana bir mekanın olması bence kumpanyanın hem varlığını sürdürmesiyle ilgili bir katkı sağlıyor hem de çok yönlü olmakla ilgili. Çünkü benim için yani bağımsız olmak biraz öyle bir şey. Evet. Tek bir şey yapamıyorsun belki farklı e, şartlarda sadece dansçı olmak sadece ya da koreograf olmak mümkünken burada biraz hani e, işte mekan da işletmen gerekiyor ders de vermen gerekiyor bu böyle çok yönlü yapı e, bana kalırsa bir avantaj ve birbirini destekliyor bir hmm. şekilde seyircin aynı zamanda orada dans dersi alan bir komüniteye e, dönüşüyor ders alan gösterini izliyor gibi gibi. Benim için hani o 2007'de öğrenciyken daha mekanla tanışıklığım. Sonra 2011-2012'de o gösteri formatı içinde oraya dahil olmam tabii ki müthiş bir deneyimdi. Yani Beyoğlu'nda dans edebileceğim bir mekanın olması ki o dönem daha yani 2010'lardan sonra yavaş yavaş Beyoğlu'nda yani cadde üzerindeki stüdyoların kapanması... ...na rağmen bizim stüdyonun bir şekilde kendini sürdürebilmesi çok büyülü bir şeydi. Orada yaşanan karşılaşmalar, müzisyenlerle, bir sürü kişiyle. Peki o tarihte siz nasıl bir tüzel kişiliğe evrildiniz? Yani dernek mi oldunuz, şirket mi oldunuz? Şahıs şirketi olduk. Şahıs şirket olduk. Onu da şöyle yaptık uzun bir süre bir dönem duygunun üzerinde kaldı galiba iki sene. Sonra şirketi kapattık. Sonra Aslı'nın üzerine şirketi açtık. Sonra tekrar kapattık. Sonra benim üzerime açtık şirketi gibi böyle bir yol izledik. Hala da şahıs şirketi üzerinden işletmeye devam ediyoruz aslında. Bu bazen avantaj bazen dezavantaj sağlıyor ama bence birçok bağımsız sanatçı gibi bizde bu işte fonlara başvurma, bir yerlere girme vesaire süreçlerinde o dengesizliği sürekli yaşıyoruz. Evet en önemli problemlerden bir tanesi yani işte e, düzel kişilik olmak, dernek olmak belli avantajlar sağlıyor ama belli... E... Ne denir? Ne avantajları var bir yandan. şah şirketi olmak öyle. Peki siz tabii bir yandan mekanın olmasının getirdiği yük de var. Yani hı hı. herhalde orayı sürdürülebilirlik bir mesele haline geliyor. Hı hı. Yani bu kapıyı çekip Kesinlikle. gidemiyorsunuz. Tabii ki. Nasıl döndürüyorsunuz? Yani böyle bir yapı nasıl gidiyor? Ve hani fon kaynakları maalesef bu ülkede çok çok az. Evet. Nasıl oluyor, yani evet. Bence burada en büyük desteği, böyle söylemem de hiç mazur mağdur, şey, Mahsur, <gülüyor> teşekkür ederim bulamadım kendini. Bence çok iyi bir ev sahibimiz var. Öncelikle bunu söylemem lazım açıkçası. Çünkü biz Beyoğlu'nda 16 yıldır aynı mekandayız, evet. hem pandemi sürecinde hem de birçok zaman diliminde bize destek olan bir ev sahibimiz oldu. E, mekanımız da aynı zamanda kendi içinde bir gece kondu aslında. Hani bir gece hı hı. kondan evrilmiş bir e, bir yer. O yüzden de belki de hani o aradalık bizi bugünlere kadar getirdi. Ama bizim en büyük maddi e, getirimizi atölyelerimiz oluşturdu. Çok uzun süre. Hı hı. Atölye ve dersler mekanın e, ders veren kazanmasa dahi e, mekanın kira ve diğer fatura giderlerini karşıladı. Ve farklı projeler, gösteriler, kiralamalar e, ki bunlara baya dikkat ediyoruz aslında. Mekanı o anlamda dengeli bir kiralama e, yöntemi Hı -hı. uygulamaya çalışıyoruz. Diğer türlü yani sadece o dünyaya girersin. E, ve son dönemde bence 2018'lere kadar çok yoktu. Son dönemde de fon başvurularına biraz daha ağırlık verdik. Hı -hı. Ve bu senede sağ olsun Saha Derneği'nin bir desteğini aldık. En azından <gülüyor> birkaç ay bizi <gülüyor> rahatlatacağını düşünüyoruz. Evet bu 2018'den beri sözünü ettiğim fonlar içerideki fonlar yani Türkiye'den. Yok yok. Yurt yok, dışından. Yurt dışından. dışından. Yani başka bir şeye hmm. başvurmuşuz. Hmm. Onunla hem o projeyi gerçekleştirmişiz ama ondan bir miktarı stüdyoya aktarmışız. Gibi. Ben 9 sene Ambel Festival'ı öyle evet. yaptım. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> şey sayesinde Creative Europe'un sayesinde. Yani, evet. evet, biz de yani hani bu arada yani başvurduğumuz belki iki tane destek aldık bu arada ya da hani üç. <gülüyor> hani on evet. değil yani hani. Yani, ama şunu söyleyebiliriz hiç e, içerden yani. E, destek almadık. Aslında evet. hep Avrupa Birliği'nden bu çok evet, evet. hüzünlü. Belki bir tane biz aldık, aldık mı? Evet. <gülüyor> bir tane Gürri Sururi e, Engin Cezar e, İKSV şeyi aldık. Evet aynen. İKSV Hı. tiyatronun. Evet. Evet. Ve saha tabii ki Ve son saha. iki yıldır. Evet, evet. Biz bir tek Hollanda konsolos e, Hollanda ile Türkiye arasındaki politik ilişkilerin 400. yılı sebebiyle bir fon almıştık. Onun dışında e, şeyden aldığımız fon 4 bin lira, 7 Hı -hı. bin lira Falan gibi evet. paralardı içeri o da. Evet. Yani maalesef <gülüyor> fakat Türkiye'de de bir takım fonlar son dönemlerde açılmaya başladı. Yine aslında bu Avrupa kaynaklı yani saha var. Hı -hı. Ne iyi ki. Ee, işte kültür için alan Kültür Civic gibi bir takım fonlar da Türkiye'de çalışmaya Hı -hı. başladı ve birazcık bağımsız alana bakıyor hakikaten bu fonlar. O yüzden e, şans şu sıralarda. Evet. Tabii yani keşke bizim vergilerimiz bize dönse başka fon kaynakları da devletten <gülüyor> bağımsızlara aksa. Evet tabii ki ama e, bir yandan da kendi yapımıza baktığımda hani umarım öyle bir gelişme olur ama bir yandan da e, çok e, farklı bir katmanlı yapı var. Hani o desteğin bir projeye mi, mekana mı, hani neye geldiği ya da bizim neye başvurmak istediğimiz, onu nasıl kullanacağımız falan... Ya fonlar da kendi içinde bence sanatçıyı evet. bir yandan. işte sanat, ıı, sanatçı, ticaret bunlar böyle ıı, <gülüyor> bağımsızlar için bence zor kavramlar gerçekten yan yana gelmesi. Kimi bunu çok iyi kullanıyor, kimi... Iı... Evet, genellikle fonlar proje fonları, kuruma... Fon yani ne denir? Sürdürülebilir. Yapılanmasına hmm. fon olmuyor genellikle. Hmm. Yani orada çalışan insanın ya da oranın maliyetlerine fon olmuyor ama her şeyi proje için harcamak zorundasınız. Halbuki o projede bu mekanizma sayesinde var. Evet. Bu kurum sayesinde var. Peki dans alanına dair başka neler söylemek istersiniz bugün? Sessizlik. <gülüyor> yani e, pek biraz daha şeyden bir yerden gireyim. Ben... Bundan 20 yıl önce hani şey diyordum Fransa'dayken İstanbul çok yakında işte dans alanında böyle bir başkent gibi olacak falan. Hani o hayallerimin hiçbiri gerçekleşmedi ya da daha çok topluluk olacağını öngörüyordum açıkçası. Ama sanki 2013 sonrası e, ki karanlık garip bir dönemdi... bizim oradan çıkmamıza bile bazen mucize olduğunu düşünüyorum hani. E, ama bu son dönemde bir hareketlenme olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bağımsız dans alanında ee, en azından mekandan örnek vereceksen mekanda düzenli provaya gelen birçok genç bağımsız dans sanatçısı var. Evet bunun talep edildiği bir dönem var. Yani i̇nsanlar ciddi mekan arayışında ama bu arayışta olmaları bize böyle bir e, yeni... ...bir umut oluyor bence. Evet, yani belki 2014'te böyle bir talep yoktu. Ama hmm. şimdi çok fazla prova için aranıyoruz... ...ve çok fazla da bağımsızdan sancısı prova yapıyor. Ben o anlamda bir yeni bir pozitif bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ama hayal kırıklıklarım çok o anlamda. <gülüyor> 2000'den bugüne baktığımda. Yani ben 2000 sanki 20'lerde daha başka bir yere evrilmiş olacağını... Ben, ben sadece biz çıplak ayaklar 20 yıllık bir grupsa ve sadece İstanbul'da gösteri yapıyorsa hani bilmiyorum bir şeyler başarılmış evet. mı başarılmamış mı hani Diyarbakır, Muş evet, yani evet. tatman fark etmez. Yani gidebiliyor muyuz? Hiçbir yere gidemiyoruz. E çok Hı -hı. kişisel çaba gerektiren evet. bir sanat alanı. Yani her, Hı -hı. her alan böyle bir şekilde ama ben bugünlerde her gün uyandığımda onu söylüyorum. Bunun... Bunu talep eden bir kitle var mı? Birilerinin dans etmesini ya da e, toplumun dans etmeye e, gönlü var mı, ihtiyacı var mı? Aslında ya da bir dans gösterisi izlemeye izleme. gönüllü mü? Bu bir ihtiyaç mı yani? Yani o ihtiyaç da biraz farkındalıkla doğuyor herhalde. Kesinlikle. Yani bizden... Maalesef eğitim bambaşka yerlere çektiği için bizden daha iyi bir toplum oluşmuyor. bizden daha iyi bir toplum olamaz bence dans eden beden izlemesi Hı -hı. gereken Hı -hı. yani onu o şekilde bakıyorum peki kısaca şeyi sorayım pandemi sizi nasıl etkiledi ondan sonra İznik'e belki söz Hı -hı. edebilirsiniz İznik'ten pandemi biz bence hep beraber yani sadece biz değil, bence hepimiz pandeminin artçılarını yaşıyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü biz de herkes gibi daha hem kendi kabuğumuza çekildiğimiz kişisel olarak kendimizi tekrar tanımlamaya çalıştığımız, ekibi tekrar tanımlamaya çalıştığımız... Alışkanlıklarımızın değiştiği. Evet, yani, yani stüdyonun yıl... bu bağımsız danışların daha çok gelmeye başladığı, hani o yüzden böyle bence tanımlama o anlamda pandemi sonrası sanki geçmiş gibi hissetmiyorum. Yani sanki hala onun artçıların içinde bir yerlerdeyiz. Çünkü hepimizin hayatlarını başka yerden dokundu. Hı hı. Durmak hani iyi geldi ama bir yandan işin içinde ölüm olunca bir şeylerin iyi gelmesi de hı hı. anlatırken hı hı. genelde zorlandığım bir şey benim. Ama i̇ki sene bir bu mekanı çalışmayan bir mekanı tutmak bile başlamışında bir şey. Evet. O dönemdeki en büyük şansımız bizim Göte'nin bir fonuna başvurmuştuk hı hı. ve oradan bir destek almıştık. O destek bence bizi o anlamda kurtardı ve evet, evet İznikle evet. de aslında İzniğe daha çok odaklanmaya da neden oldu o fon. Evet. Hmm. İznik de aslında pandemi sürecinde biraz daha üstüne düşünülmüş, düşünülmeye başlanan bir evreye de girdi. Peki İznik nasıl bir yapı nedir İznik dediğimiz hmm. şey? İznik'te 2017 yılında bir yer aldık. Samanlı Dağları yöresinde İznik göletine böyle bir 30 dakika mesafede arabayla ve orada aslında stüdyoda hayal ettiğimiz ve yapılan bunca senedir yapılan şeylerin farklı doğa içinde devam edebileceği bir alan niyetiyle ama çok vahşi bir alan hı hı. elektriği suyu ya da yakın bir mekan olması bir bakkalı vesaire böyle şeylerin olmadığı bir alan ormanlar içinde 2017'den bugüne elektrik, su, yol ve iki kulübe ve bu Göten'in desteğiyle de bir platform ki hala bakıma ve geliştirilmeye ihtiyaç var. Bu alanları yaptık. Hala da hayatımızda paralel olarak orayı devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki oranın kullanım amacı ne ya da biçimi ne? Bence bunu e, biz de... ...sürekli tanımlayarak... ...devam ediyoruz hmm. diye düşünüyorum aslında... ...bizim için de bir tartışma alanı bu... ...yani bir dans alanı yaptık... ...mesela açık havada... ...işte oraya gidiyoruz... Ayaklarımız, ...ayakkabılarımızı çıkarıyoruz... ...basıyoruz, çok sıcak... ...sonra bir... ...beş dakika sonra çok soğuk oluyor... ...böyle her şey biraz tatbikat gibi... ...denemelerle... ...yani ben de şey gibi... ...özetleyebilirim biraz... ...hala tartışmanın devam etmesini... Ee, çok vahşi bir alan ve oraya yapacağım bir müdahale artık orada senelerce e, kalmış olacak. O yüzden orada nasıl bir yapı, nasıl bir yaşam, bu mekan neye hizmet edecek, dans alanında nasıl bir alanı dolduracak bence hala aramızda çok güncel bir tartışma ve ben o tartışmanın çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Hı hı, yani, hı hı. Çünkü oraya bir şey yapacağız ve kalacak orada. O hı hı. yüzden biraz zaman alıyor bence onun eee bir süreçte olduğunu düşünüyorum yani arazinin hı hı. bilmiyorum sen ne diyorsun aslında ama evet evet kesinlikle ama tabii ki en büyük hayal orasının da bir üretim evet. alanına dönüşmesi bir rezidans gibi sanatçıların gelip konaklayabildiği doğanın içinde zaman geçirdiği kendi üretimlerini yaptıkları bir alana çevrilmesini yani iki tane ediyorsun. kulübemiz var orada mesela en basitinden de, yapısal hı hı. anlamda ama yapısal şartlarını, konaklama şartlarını geliştirebilmek için biraz düşünüyoruz. Hı hı. Peki sonuna gelmek üzereyiz. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa? Hmm, teşekkürler bizi davet ettiğin için <gülüyor> bağımsızlara. <gülüyor> evet. evet ve Türkiye'de biz... bağımsız alanı e, desteklediğiniz için. Evet. Biz, biz teşekkür ederiz için. sizlere var olduğunuz için. Bu akşam Çıplak Ayaklar Kumpanyası'ndan Mihran Tomasyan, Aslı Öztürk ve Melih beraberdik. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Hareketli kalın. <gülüyor>